Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu Aley Resuline Muhammedin ve Aleyhi Ve sahbihi ecma'in Geçen dersimizde Kur'an-ı Kerim'in 42. suresi Şura suresine Başlamıştık Şura suresi ile alakalı Bazı açıklamalarda bulunmuştuk Şuranın mahiyeti ile ilgili Ve ondan sonra ayet kelimeleri sırasıyla yavaş yavaş daha yakından tanımaya geçmiştik. 8. surede Allahü Teala insanların önceki ayetlerde belirttiği gibi iman ve küfür itibariyle farklılaştıklarını açıkladıktan sonra diyor ki: "Ve lev şaallahu leca'alehum ümmeten vâhide." eğer Allah dileseydi Onları tek bir ümmet yapardı. Bu şu demektir. İnsanların inkar etmesi de iman etmesi de Allah'ın dilemesiyledir. Allah'ın dilemesiyle inkar ve küfrün olması demek Allah'ın inkara da razı olması anlamına gelmez. Çünkü Allahü Teala'nın meşiyet sıfatı, dileme sıfatı ayrıdır. Rıza sıfatı ayrıdır. İradesi ayrıdır, bir işten razı olması ayrıdır. Allah'ın mülkünde ne insanlar ne de başkaları Allah'ın dilemediği, irade etmediği hiçbir iş olmaz. Hiçbir söz olmaz, hiçbir yaprak dalından düşmez, rüzgar esemez, kuş uçamaz vesaire. Bir atom bile dönemez kendi etrafında. Atomun elektronları bile kendi etrafında hareket edemez. Allah dilediği zaman bütün kainatın hareketini anında durdurur. Onun dilemesiyle oluyor her ne oluyorsa. Fakat her dilediğinden razıdır anlamında değildir. Allah Celle Celaluhu ancak razı olduğunu beyan ettiği işlerden razıdır. Neden razıdır o halde? imandan ve imanın semeresi olan salih amellerden. Islahtan razıdır, fesattan razı değildir. Peki yeryüzünde bu kadar fesat var. Allah'ın iradesine aykırı mı oluyor? Değil. İradesiyle mi oluyor? Evet. İradesiyle olması, onlardan razı gelmesi manasına mıdır? Razı gelseydi, hiçbir fesatçıyı, hiçbir kafiri, hiçbir yanlış iş yapanı cezalandırmaması gerekir değil. Cezalandırdığına göre razı değildir. Olduğuna göre bunlar iradesiyle oluyor demektir. Sadece hem dilemesi hem rızası iman ve salih ameller ve buna benzer Allahü Teala'nın kainatın varlık aleminin seyri ile alakalı olarak irade buyurduğu işlerdir fitneden fesadtan azap efendim azabı gerektiren işlerden küfürden inkardan fasıklıktan fujurdan hayasızlıktan hukuksuzluktan zalimlikten ve ilahiri bunların hiçbirisine razı değildir. Razı değildir. Peki niye bunları irade ediyor? İmtihan için. Yoksa Allah Teala aksi takdirde diyor. Dileseydi hepsini bir tek ümmet yapardı. Ümmet yapardı. Elbette Allah cennetliği dünyaya getirmeden, dünyada imtihan etmeden, cehennemliği de dünyaya getirmeden ve dünyada imtihan etmeden bilirdi. Fakat kıyamette doğrudan veyahut da insanları cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koysaydı, cehennemliklerin veya azap görenlerin veya hatta yerine göre cennette mertebe itibariyle biraz daha aşağıda öbürlerine göre olanların belki ee, şöyle deme imkanları olurdu. Ya Rabbi biz daha fazlasını amellerimizle hak edebilecek veya kazanabilecek bir mertebeye gelebilirdik diyebilirlerdi. İşte Cenab-ı Allah onun önünü kesmek ve daha başka birçok hikmetler dolayısıyla dünya imtihanını yarattı. Ve bunun için Allahü Teala insanları iman üzerinde tek bir ümmet yapmadı. Velakin يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَةِ fakat Allah dilediği kimseleri rahmetine sokar. Dilemediklerini de rahmetine almaz. Ve zalimun malahum ve la nasir. ise ne bir dostları ne de bir yardımcıları vardır. Velinin bir manası da velayeti altına aldığı kişinin sorumluluğunu ve işlerini yüklenip yerine getirmektir zalimlerin zulümleri dolayısıyla efendim kendilerine yardımcı olacak onların meşakkatlerini üstlenecek ne bir yardımcıları ne de bir velileri yoktur. Allahü Teala bizi tek bir ümmet yapmayı dilemediğine göre bizim yeryüzündeki bu vaziyetimiz de Allah'ın meşiyetiyle oluyor. Dediğimiz gibi meşiyetiyle olması razı olması anlamında değildir. Neden razı olacağını bildik. Devamında Cenab-ı Allah diyor ki Estaizu billah Emittekezu min duunihi evliya <gülüyor> Yoksa onlar Allah'tan başka veliler mi edindiler? Burada soru böyle bir veli edinmelerinin isabetli olamayacağını ve doğru olamayacağını anlatmak anlamındadır. Hayır onlar asıl veli olan Allah'ı terk ederek başkasını mı veli edindiler? Veli az önce söylediğimiz gibi velayet altına alınan kimsenin kendisinin tek başına göremediği ihtiyaçlarını onu veli edindiği kimse tarafından görülmesi demektir. Bir manası dosttur. Evet. Fakat bir manası da budur. Ha, onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Burada biraz zayıf kalıyor Allah bu anlamıyla. Onlar Allah'tan başka işlerini görecek, ihtiyaçlarını karşılayacak, nefes alıp vermekten tutunuz, insan vücudunun mekanizmasının bu nefesi alıp vermeye ve nefes yoluyla alınan oksijen basta olmak üzere, havanın, nefesin karışımından vücudun istifade etmesini sağlayacak mekanizmalara varıncaya kadar. Bunları kendilerine sağlayacak, dış dünyada yaşamalarını sağlamak için türlü türlü araçlara ihtiyacımız vardır. Desteklere ihtiyacımız vardır, mahlukata ihtiyacımız vardır. Kainata ihtiyacımız vardır kısaca, bütün kainatta. Çünkü Allah bütün kainatı biz insanların emrine vermiştir. Olan ve bunlar hepsi bizim ihtiyacımızdır. Muhtaç olduğumuz şey. Neye muhtaç değiliz ki? Havaya mı muhtaç değiliz? Suya mı muhtaç değiliz? Veya bunlardan müstağni miyiz? Yemekten mi? Yemeğe mi muhtaç değiliz? Yağmura mı muhtaç değiliz vesaire. Allah Teala'nın emrimize verdiği, istifademize sunduğu hayvanlara mı muhtaç değiliz? Ve buna benzer. Ha? Peki bunları, bu ihtiyaçlarımızı karşılayan velimiz kimdir? Dostumuz kimdir? Bizim ihtiyaçlarımızı gören, ihtiyaçlarımızı karşılayan Rabbimiz kim? İşte Allahü Teala inkari bir istifam. Yani onların bu yaptıkları akıl işi değildir anlamında. Onlar nasıl olur da Allah'ı bırakıp Allah'ın dışında veliler edinebilirler vakaya aykırıdır. Yani Cenab-ı Allah'ın burada kafirlere karşı ortaya koyduğu delil ifade yerindeyse hakikattir, realitenin kendisidir. Onlar eğer Allah'tan başkasını veli ediniyorlarsa itikatlarında bunu uygun görüyorlarsa haydi bu itikatlarını vakıadan destekletsinler vakıadan delillendirsinler demektir vakaada onları haklı çıkartacak onların lehine delil olacak bir vaziyet var mıdır bir husus var mıdır onu göstersinler Onun dışında kimi ilah ediniyorlarsa edinsinler kimi veli ediniyorlarsa edinsinler bu veli edindikleri varlıkların herhangi birisi veya hepsi ihtiyaçlarını ya da ihtiyaçlarının en bana karşılayabiliyorlar mı yok. İşte buradaki soru da bu olmadığı anlamındadır. Nasıl olur da böyle bir şey Allah'tan başka veliler edinebilirler anlamındadır. Onun için hemen ayeti kerime ifade yerindeyse devamında münhasıran Allah velinin ta kendisidir anlamında Estaizu billah fellahu veli. veli ancak ve ancak, yalnız ve yalnız Allah'tır. İnsanın ihtiyaçlarını, varlığını idame ettirmesi için gerek duyduğu her bir şeyi sağlayan, ancak veli olan Allah'tır. Fellahu veli. <Sessizlik> Onlar nasıl olur da ondan başkasını veli edinebilirler. Gerçek veli sadece Allah'tır. Burada biz genelde insanın hayatta kalabilmesi için maddi ve kevni ihtiyaçlardan bahsettik. Bir de insanın ruhi, manevi ve içtimai ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçlarımızı da ya doğrudan karşılayan veya karşılamanın yol ve imkanlarını bahşeden de bizim velimizdir. Allahü Teala'nın velayeti öyle büyük bir velayettir. Bizim her türlü ihtiyacımızı, evet her şeyimiz olsa kainatta. Ama kendisiyle ünsiyet bulacağımız bir insan olmasa, çoluğumuz çocuğumuz olmasa, Eşlerimiz olmasa, içinde yaşadığımız toplum olmasa biz nasıl geçineceğiz? Nasıl bu hayata tutunabileceğiz? Yapayalnız bir insanı ne yapamazsınız? Tek başına yaşatamazsınız kainatta, dünyada. Evet işte e, bazılarına göre e, Robinson Crusoe'nun e, İlham aldığı eser olan Hay bin da bir insan tek başına adada yaşıyor. Fakat bir noktadan itibaren o insanın da sosyal bir varlık olması itibariyle başka insanlara ihtiyaç duyduğu da anlatılıyor. Tabi orada o romanın veya haybin bin gayesi bir manada allah Teala'nın varlığını kabul edip ona iman etmenin fıtri olduğunu anlatmaktır. Fakat insan tek başına bir adada Nasıl yaşayabilecek? Hiç kimse yok. Her türlü belki imkanı olabilir. Ama her bir işini kendisi görecek. Buna hangi güç, hangi imkan dayanır? Ama Cenab-ı Allah toplumu öyle bir insanoğlunu daha doğrusu toplum içerisinde öyle bir hayat içerisine koymuş ki her birimiz adeta iç içe geçmiş halkalar gibi birbirimize muhtaçız. Birbirimizden müstahni olamayız, duramayız. Bu istihna içerisinde Cenab-ı Allah bizim ihtiyaçlarımızı, daha doğrusu müstahni olamayış içerisinde ihtiyaçlarımızı da karşılıyor. İşte veli budur. Tamamıyla idrak et daha doğrusu anlatmak elbette zordur. Ama bu örneklerle Cenab-ı Allah'ın veliliğinin, bizim velimiz olmasının ne anlama geldiğini kısa da olsa izah etmeye çalıştık. O meli olan sadece Allah'tır ve ve ölüleri dirilten de yalnız odur. Diriltecek olan da yalnız odur. Dünyada da ölüleri diriltiyor. Cansız varlıktan, bedenlerden canlı varlıklar şey diyor. Veya en olsa en şey manasıyla, yalın manasıyla insanları öldürdük, öldükten sonra diriltecek olan odur. Niçin? Ayet-i Kerime'nin öncesi sonrakinin cevabını veriyor zaten. Niçin? Böylelikle Allah'tan başka veli edinenler ile gerçek veli yalnız ve yalnız Allah olduğu için sırf onun veliliğini kabul edip yalnız onu dost bilen bütün imkanlarının ondan geldiğini bilen ona şükredip ibadet eden kimseler ile böyle olmayanları Allahü Teala ölünden sonra diriltecek hayat verecek ve birbirinden ayıracaktır ölüleri diriltmenin bir diğer açıklaması da küfür imansız bir kalp kafir bir kişilik hükmen ölüdür Allahü Teala o insanın, o insanı diriltmek için, ona hayat vermek için ne yapmıştır? Rasuller göndermiştir, o Rasullere de kitaplar indirmiştir. İşte Rasuller aracılığıyla ruhlara ölmüş ruhları dirilten, ile o ruhları dirilten kendisine getiren, kendisini bulmalarını sağlayan Allah-u Teala'dır. Ölüleri dirilten O'dur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in efendim gökten inen suyun yeryüzüne hayat verdiği gibi Kur'an-ı Kerim'in de kalplere hayat veren ilahi vahiy olduğu benzetme suretiyle de ifade edilmiş bulunmaktadır. وَهُوَ عَلَى kadir. شِيْءٍ Ayet-i Kerim'e adeta bir örgü halinde Allah'tan başkasının veli edinilemeyeceğini, Allah'tan başkasının ilah olamayacağını, Allah'tan başkasının kainatta yaratan, var eden bir güce kimsenin sahip olmadığını anlatıyor. Yani ayet Yani kerime diyor ki, Onlar başkasını veli edinmekle hata ediliyorlar. Çünkü gerçek veli Allah'tır. Bunun delili vardır. Ölüleri o diriltir. Sizin veli edindiğiniz Allah'tan başka veli edindiğiniz varlıklar arasından ölüleri dirilten var mı? Yok. Ve huve kulli şeyin kadir. Ve o her şeye gücü yetendir. Kadir olandır. Sizin veli edindiğiniz onun dışında veli edindiğiniz varlıklar arasında gücü her şeye yeten var mıdır? Yok. Cenab-ı Allah bir başka ayet-i kerimede sizin Allah'a ortak koştuğunuz varlıklar var ya diyor bir araya gelseler dahi bir tek sinek dahi asla yaratamazlar. Bir tek sinek dahi asla yaratamazlar. Bu varlık alemi için. Kur'an-ı Kerim için de söylüyor. De ki bütün cinler ve insanlar bir araya gelseler bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak, meydana getirmek için vücuda getirmek için he, birbirlerine yardımcı olsalar dahi bunu yapamazlar diyor. Demek ki Cenab-ı Allah her yönüyle kendisinin gerçek manada ve kamil manada insanın velisi, yaratıcısı ve hayatını yönlendiricisi, hayatının ahkamını hükümlerin koyucusu olduğunu ifade ediyor ve bunu anlatıyor. İşte bundan dolayı Allah'ın veli olmasının bir takım sonuçları var. Gücünün her şeye kadir olmasının bir takım sonuçları var. mantıklı sonuçları, zorunlu sonuçları. Ölüleri diriltmesinin bir takım sonuçları var. Onlar nedir? İşte 10. ayet-i kerime bu önemli ve hayati sonuç karşımıza dikiliyor. Diyor ki estağidu billah وَمَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ min şeyin فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Bitti. Ayeti kerime gayet açıktır. Hiçbir ayrı açıklamayı gerektirmeyecek kadar açıktır. Bakın, ve mhtaleftum fihi min şey'in. Min şey' burada asgari de olsa ne kadar önemsiz dahi görseniz diyor. Her ne olursa olsun hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz her bir şeyin hükmü fe hükmuhu ilallah. Ona dair hüküm vermek Allah'a aittir. Uğraşmayın diyor. Yok şunun hakları yok bunun hakları. Yok şunun haksızlıkları bunun çaresizlikleri. Şunun zalimlikleri bunun adaletsizlikleri. Şunun yasası bunun yasası. Bunları bırakın diyor. Siz kendi anlaşmazlıklarınızı çözmek için... Ürettiğiniz bu yasalar, bu sistemler problemlerinizi arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Küfür ve inkara itmenin yanında ayrıca. Çünkü niçin insanlar Allah'ın hükmü varken bunu kendilerine sormaları lazım. Allah'ın hükmü varken niçin hüküm arayışına giriliyor? Çünkü... O konuda Allah'ın hükmü kabul edilmiyor. Bunun zahiri manası budur. Başka bir manaya gelmez. Ha, dersin ki çaresizim arkadaş. ilk fırsatta getireceğim. İlk fırsatta ben Allah'ın hükmüne döneceğim. Senin Allah'ın hükmüne müracaat etmeni engelleyen engeller var. O zaman o engelleri ortadan kaldırmak için uğraşacaksın. Ayet-i Kerime gayet açıktır. وَمَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ ilallah Bu kelimeyi isteyen, bu Arapça lafızları isteyen, şimdiki dedikleri şekilde Google'a yazsın ve Türkçe tercümesini ister. Doğru tercüme eğer verirse, vereceği bu manada bir şey olacaktır. Her ne olursa olsun, neyin hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, o anlaşmazlık konusu hakkında hüküm vermek Allah'a ay. Size ait değildir. Bunun bir manası da budur. Yasama yapmak için soyunan ve meydana atılan sahte kahramanların işi değildir. Bu. Onlar neyi biliyorlar ki? Hüküm yapmak bir insanın vakasını bilmeyi gerektiriyor gerçeğini. İki insanın içinde bulunduğu gerek beşeri yani sosyal vakasını. Gerek ruhi ve ahlaki vakasını ve gerekse kevni vakasını bilmeyi gerektiriyor. çevresini bilmeyi gerektiriyor. Ve geçmişi bilmeyi gerektirdiği gibi geleceği de yani o yasanın uygulanması halinde gereği gibi toplumda ne gibi sonuçlar doğuracağını da bilmesi gerekiyor. İnsanoğlu kendisine problem üretiyor. O problemi çözmek için uğraşırken bir başka problemle karşı karşıya kalıyor. Fazla değil, insan problemlerin, insanların problemlerinin gün yüzüne çıkmaya başladığı ve çoğulmaya başladığı tarihi bir dönem tespit etmek gerekirse bana göre Fransız ihtilali başlangıç olarak alınabilir. Fransız ihtilalinden bu yana insanlığın karşı karşıya kaldığı problemler yumağı tetkik edilsin. İnsanlık Allah rızası için birisi bana desin ki şu probleme biz çözüm aradık ve çözdük. Ondan dolayı da problem üremedi. Problemler artmadı diyebileceğimiz bir mesele bulabilen, getirebilen, önüme koyabilen aşk olsun buna. Tebrik edeceğim onu. Bu dünyayı hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar. Yaşları 30 ve yukarısı olanlar şöyle bir 10-15-20 sene gerisine doğru gidip bir baksınlar. Gerek Türkiye'de yaşadığımız coğrafyada gerek bütün dünyada bana halledilmiş çözüme kavuşturulmuş bir problem göstersinler. Her sene problemler yumağına yeni yumakların eklenmediğini kim söyleyebilir? Bunu nasıl kim iddia edebilecek? Peki sebep ne? Sebep inanın bu ayet-i kerime, tam bir ayet-i kerime de değil ha. 10. ayet-i kerime mübarek surenin, şura suresinin 10. ayet-i kerimesinin yarısının hayattan çıkarılmasıdır. Bunun hayata hakim olmamasıdır. Biz iddia sahibiyiz. İddia ediyoruz. Ve diyoruz ki insanlığa samimi olarak hakkında neyin anlaşmazlığındaysak, neyin hakkında anlaşmazlığımız varsa, onun hükmünü Allah'a havale edelim, samimiyetle buna dönelim anlaşmazlığımız çözülecektir. İhtilaf konumuz çözülecektir, problemimiz çözülecektir. Ama insanlık inadına ayeti kerimenin benzetmesiyle, kıymandım humr müstenfire feret min kasvr ah onlar aslandan ürküp kaçışan korkuya kapılmış yaban eşekleri gibi koşup gidiyorlar kaçıp gidiyorlar bugün beşeriyetin Allah'ın dininden Allah'ın hükmünden uzaklaşışları aynen bunun gibidir can havliyle o zaten evcil merkebe göre yaban eşekleri çok iyi koşarmış. Bir de arkasına ölüm korkusu üstüne daha doğrusu ölüm korkusu eklenecek nasıl kaçar. كأنهم خمر مستنفرة فرت من قصر. İnsanlığın Allah'ın dinine karşı bugünkü hali bu. Epeki kaçış ne yarayacak? Aslan seni takip edecek. Ve bu problemli hayat sadece bir yaban eşeğinin bir tek aslandan kaçma hadisesi değildir. Kaçtıkça ufukta başka aslanlar görünüyor. Arkasındaki aslanlar da çoğalıyor. Sağdan solundan gelen aslanlar da çoğalıyor ve hepsinin gayesi onu parçalamaktır. Bizim her bir problemimiz başlı başına bir yaban eşeğini yemek, bitirmek, onun hayatına son vermek isteyen problemler gibidir. Birkaç problemi hatırımıza getirelim. İnsanlık, zulüm, haksızlık, adaletsizlik, paylaşım dengesizliği, sömürü zalimliği gibi ve bunlara bağlı diğer problemleri çözebildi mi? Çözemedi. İnsanlık kuvvetlinin Zayıfı Belki yerine göre bazıları Hoşlanmasa bile O manada söylemiyorum Kendisini güçlü gören yerine göre erkek güçlü görüyorsa kadın zulmedebiliyor Kadın cinayetleri birkaç gündür Veya uzun yıllardır feryat edilip duruluyor Arkadaş problem Erkeğin gücü veya bilmem nesi Vesairesi değildir Problem erkeğin kalbinden Allah korkusunu Aldın Kadının kalbinden Allah korkusunu Aldın her ikisini de hem Allah'tan korkmaz hem hayasız bir hale getirdin. Ondan sonra da bu cinayetlerin önünü nasıl geçeceğiz? Öbürü diyecek yok televizyonda ben bu cinayeti seyredemedim diyecek. Bilmem ne bırakın bu saçmalıkları ya. 1400 asır öncesinden beri Cenab-ı Allah size meydan okuyor. Daha doğrusu sizi kurtuluşa davet ediyor. Buna davet edin. Gücünüz var, imkanlarınız var. Mesuliyet sizin boynunuzdadır. Bu insanlar size yetki vermiş. Bizi yönetin demiş. Bize yasa yapın demiş. Allah'ın hükümlerinden daha güzel yasa mı bulacaksın? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمَا <يُقْينا> Yakin, sağlam inanç sahibi, doğruya bağlanan bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel olacak kim vardır? Budur. Bunun başka yolu yok. Ayet-i Kerime hiçbir şeyi müstesna bırakmıyor. Hiç kimse ben müminim en küçüğünden en büyüğüne, sorumluluk alanı en dar alandan en büyüğüne. Bu Ayet-i Kerime'yi kabul etmiyorsa, bu Ayet-i Kerime'nin hakkaniyetine inanmıyorsa, bu Ayet-i Kerime'yi hayata hakim kılmak için bunun önündeki engelleri ortadan kaldırmak için uğraşmıyorsa kimse birbirine diğerine Müslümanlık satmasın. Gayet açık ve net. Bunu ben mi söylüyorum? Yok. Allah söylüyor. Ben de bir mümin olarak elbette buna iman ediyorum ve iman etmek zorundayım. Çünkü ben mümin olarak bu ayeti kerime ve daha Onlarca ayet-i kerimenin bana imanımın gereği olarak emrettiği bir şey vardır. Anlaşmazlık konuların ne olursa olsun ve kiminle olursa olsun onları Allah'ın dinine havale edeceksin. Çözüm hükmü, çözümleyici hükmü onlarda arayacaksın, onlardan isteyeceksin, onlardan öğreneceksin. Bu ayet-i kerimeyi Müslümanım diyen herkesin, ben Müslüman kalmak istiyorum diyen herkesin kalbinden, hatırından, zihninden çıkarmaması ve yeri geldikçe de gereğini yerine getirmesi icap ediyor. Çünkü söz tek başına yetmiyor. Gerektiği zaman o sözün gereğini yerine getirirseniz o sözün eri olduğunuzu ispat etmiş olursunuz. Ben müminim elhamdülillah. Aramızda anlaşmazlık çıktı. Ya ben buna değil de Allah'ın hükmüne değil de gel seni filana davet edeyim. O zaman ne olur biliyor musunuz? Estağidübillah. Elem tera ilellezine idâ'u ilâllâhi ve rasûlihî li yahkuma beynehum e lem ter ilâllezîne yurîdûne en yetahâkemu ilattâğût yur sen Allah'ın hükmünü bırakıp tâğutun hükmüne mahkemesine hükümlerine hakimliğine anlaşmazlıkları ayır dediciliğine çözmesine Allah'ın değil de tâğutun hükmüne başvuranları görmedin mi diyor çünkü diyor, halbuki diyor Onlara o tağutu inkar etmeleri emredilmiştir. Kur'an'ın bize söylediği budur. Surenin başında ve daha sonra ileride gelecek olan istişarenin de mahiyeti ancak ve ancak bu gibi hükümlerin ayrıntılarını sağlam bir şekilde ferdin ve toplumun hayatına muhkem bir şekilde, güçlü bir şekilde hayata geçirmektir. İleride gelecek ve emruhum şuurâ beynehum diyecek ayet-i kerime bu surede. Ve onların işleri kendi aralarında istişare iledir. Mümin bir toplum namaz kılan bir toplum olduğu gibi, çünkü onlarla beraber zikrediliyor. Oruç tutan, zekat veren bir toplum olduğu gibi anlaşmazlıklarını da Allah'ın ve Resulü'nün hükmüne göre çözümleyen, doğrudan orada bulamadığı halleri, gündelik hadiseleri, önemli hadiseleri ve önemsiz hadiseleri, önemli önemli hadise yok. Herkesin yerine göre karşılaştığı her hadise önemlidir. Kendisi çözemiyorsa bunların dışında istişare ederek çözecektir. Çünkü ve emruhum şura beynehum diyor. Müminler kendi aralarında işlerini istişare ile halleder. Bundan sonra Cenab-ı Allah bakın ayetin öbür yarısında buna iman eden insanın insanlara öyle olmayan insanlara neyi söyleyeceğini ifade ediyor. Ve bu söyleyeceği söz ile anlaşmazlık konusu hakkında hüküm vermenin Allah'a ait olduğu arasındaki irtibatı kurmuş oluyor. Diyor ki Ayet-i Kerim'in mealini tekrar verelim ilk yarısının. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz her bir şeyin hükmünü vermek Allah'a aittir. Ben bunu yani ben bunu bir genel hüküm olarak bütün insanlığa sunuyorum, takdim ediyorum. Resulullah bunu bize bildirirken lisanı haliyle bunu da söylemiş oluyordu. Allah olur ya birileri Anlaşmazlık konuların hakkında hüküm vermeyi Allah'a ait kabul etmeyebilir. Etmesin. Onların bilecekleri bir iş. Bana gelince her müminin tutumunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim. Resulullah da bunu tebliğ ederken evvela onun şahsında Cenab-ı Allah onun ağzından bize bunu söylemiş oluyor. Zalikum Rabbi, alehi tevkelte ve alehi unim. İşte bütün bu kendisiyle alakalı olarak surenin başından buraya kadar ne söylenmişse, ne tespit edilmişse ona aittir. Rabbim olan Allah'ım Allah işte budur diyor. Yani. Anlaşmazlık konularını kendisine havale edeceğimiz, gücü her şeye yeten, ölüleri dirilten, müminin her türlü ihtiyacını karşılayan Allah'ın velisi var ya, o anlaşmazlık konularını kendisine havale etmemiz gereken, hüküm vermek üzere kendisine havale etmemiz gereken Allah var ya, siz kabul etseniz de etmeseniz de, o benim Rabbimdir. Yani ben bu söylediklerimin kendi adıma, İman eden ve onların gereklerini yerine getirmekte kararlılıkla ortada olan kişiyim ben diyor. Velikumullahur Rabbi. İşte bu benim söylediğim evsafını niteliklerini rububiyetini anlattığım o yüce zat benim Rabbim olan Allah işte budur. aleyhi tevakelto ve alehi unib. Ben yalnız ona güvenip dayandım ve benim dönüşüm yalnız onadır. Ben ona dönerim. İman istikametinde gerektiğinde gereken o imani duruş eğer sergilenmiyorsa iman kuru bir iddiadan ibarettir. Kuru bir iddiadan ibarettir. He, senin o duruşunu engelleyen ve kaldıramadığın engeller olabilir. O ayrı bir konu. Biz çaresizlik halinden bahsetmiyoruz. Normal ki buna kitaplarda, fıkıhta ihtiyar hali denilir. Yani seçim yapabilme hali. Tercih yapabilme hali. Tercih yapabilme halinde anlaşmazlık konusunda... Kimin hükmüne başvuruyorsun? Önünde hiçbir engel yok. Daha doğrusu Allah'ın hükmüne başvurmanın önünde engel yok. Zorluklar olabilir ama engel değil. Bertaraf edersin. Aşarsın. Aşmak için gerekeni yaparsın. Yapabildiklerini yaparsın. İslam bize çaresizliğe teslim olmayı emretmiyor. Çaresizliğe teslim olmak diye bir şey yok. Herkes kendi gücünde çare neyse o yolda yapabileceğini yapmak zorundadır. Yapmakla mükelleftir. Ne gücümüz yetiyorsa, neyi yapabiliyorsak. Şu anda bu ayet-i kerime söyleyecek olursak. Ey müminler bu ayeti kerime bize böyle bir sorumluluk yüklüyor. Aramızdaki anlaşmazlık konularının hükmünü Allah'a havale etmek zorundayız. Ama onun önünde biz hayal aleminde yaşamıyoruz. Bir yığın engeller var ve bunları görüyoruz. Bu engelleri Aşmak için herkes üzerine düşeni yapmak durumundadır o zaman. Madem anlaşmazlığa düşülen konuları toplum olarak, ferd olarak Allah'ın hükmüne götüremiyoruz. Götürsek bile bunu sağlayacak mekanizma yok. Bunun için gerekli ifade de ise erkler yok. O zaman bunu sağlamak için üzerimize düşeni yap. 13 yıl boyunca Cenab-ı Allah bu ayet-i kerime, Mekke Mekke'de inmiş. Mekke'de inmiş. Resulullah Mekke'de ne için çalıştı? Mekke'nin sonucunda ne oldu? Hicret ve arkasından hicrette anlaşmazlık konularının Allah'a ve Resulüne havale edildiği bir İslam devleti kuruldu. Yani Allah'ın hükmünün anlaşmazlıkların çözümünde etkin olarak gerçekleştirilmesinin önündeki engeller Mekke'de aşılamadı, Medine'de oldu bu. Gaye buydu. Biz imanımızın gereği olarak iman ettiğimiz İslami ahkamın bireysel olarak, toplumsal olarak, siyasal alanda, ekonomik alanda, ahlaki alanda ve hayatın tamamında. Kısacası Allah'ın emrettiği gibi sibgate Allah ve men ehsenu min Biz kendimizin de, toplumumuzun da, beşeriyetin de Allah'ın boyasıyla boyanmasını istiyoruz. Boyası Allah'tan daha güzel olan kimdir? Fesirlerin çok güzel bir benzetmesi var burada diyorlar ki boya kumaşın ipliklerini meydana getiren iplikleri dahi boyar tamam mı Allah'ın boyası olan Allah'ın hükümlerinin Allah'ın dininin de ferdi ve toplumu öylece boyaması lazım öyle ki o İslam toplumu kumaşına baktığın zaman sana Allah'ın boyasını hatırlatacak. Hiç bir toplumu böyle boyar dedirtecek. O zaman bu toplum ne güzel toplumdur diyeceğiz. Sömürü, zulüm, intihar, tabiatı berbat eden, kainatı bozan hayasızlıkların, ahlaksızlıkların ayyuka çıktığı bir zamanda yaşıyoruz. Hak kimindir? Yasa'nındır falan filan hikaye. Hak kuvvetlinindir. Sermayenindir kısaca. Şu anda sermaye dünyayı istediği gibi istediği tarafa çekip götürüyor. O halde kim hükmediyor? Sermaye hükmediyor. Bu şekilde sermayeyi kabullenen Allah yerine sermayeyi oturtmuş oluyor. Evet kim derse desin bu çağda bu çağda en etkin uydurma ilah sermaye ilahıdır, para ilahıdır. Ekonomik güç ilahıdır. Devletler bile bu gücün oyuncağıdır. Ama biz dünyanın kıymetini Kaç para ettiğini bilen müminler olarak bu gücü kırabilme istidat ve imkanına sahip olan yegane imkana sahip olan sadece biz müminleriz, müslümanlarız. Çünkü biz dünyanın bütün metaının yani dünyadan faydalanılabilecek her şeyin bütün dünyalığın Allah nezdinde ve Allah'ın mükafatına göre son derece değersiz pek az olduğunu biliyoruz. Dünyaya ve dünyalığa bu şekilde yukarıdan bakabilenler ve Allah için yaşayıp onun uğrunda nefes tüketenler ancak beşeriyeti İçinde bulundukları bu sıkıntıdan kurtarabilirler. Çünkü onlar sadece Rableri olan Allah'a tevekkül ederler ve yalnız O'na döneceklerine inanırlar. Döndükleri zaman da dünyada yaptıklarının karşılığını göreceklerine bütün kalpleriyle iman ederler. <gülüyor> Allah kendisini bize tanıtıyor. Allah'ı tanıdıkça bu hükümlere olan imanımız daha da pekişiyor. Niçin biz anlaşmazlık konularımızın, hakkın konularımız hakkında hükmü vermek üzere Allah'a gideceğiz? Niçin onu havale edeceğiz? Evvela mümin olarak bize karşı bizim daha doğrusu ona karşı tutumumuzu, ubudiyetimizi izah ettik. Etmeyi aratti Allahu Teala bize. İşte bu, anlattığım, bu önden önceki ayet-i kerimelerde bahsettiğim Allah, Rabbim olan Allah'tır. Yalnız O'na tevekkül ederim ve yalnız Öne dönerim. Sadece bu kadar mı? Bakın neler var neler. Fâtirus semâvâti vel arz. Göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Fatır ile Halik arasında fark vardır. Halik, yoktan var eden. Fatır ise yine yoktan var eden ama modelsiz, örneksiz herhangi bir proje olmadan kısacası ol demekle olduran demek. Önceden ayrıca bir projelendirme, bir tasarım vesaire falan yok. Balzemeyi toplayıp bir araya getirmek, ondan sonra planlarını kurmak falan yok öyle bir şey. Fatırus semavati vel arz. Göklerin ve yerin azameti üzerinde düşündüğümüz zaman, bunları kısmen de olsa idrak edebildiğimiz zaman, o zaman bu hükümlerin ancak ona ait, ona yakışır olduğunu da öğreniriz. Kim gökleri ve yeri yoktan var edebiliyorsa gelsin benim anlaşmazlıklarımı o çözsün demektir. Veya kimin gökleri ve yeri yoktan var ettiğine inanıyorsanız, Haydi ona gidin. Anlaşmazlıklarını o çözsün. Cenab-ı Allah bize meydan okuyor yani. Bunun bu vurgunun bir manası da bu. Cealaleküm enfusikum ezvaca. O size kendi nefislerinizden eşler yaratandır. Hele özellikle günümüzde bir de 8 Mart vesaire falan hikayesiyle bu kadınlara mazlumiyet vesaire. Müslüman elbette mazlum olan kadın da olsa hele daha çok zulmedilmesi daha, daha ona daha çok da karşıyız Müslüman olarak. Bunları hiçbir izin tasvip etmiyoruz. Bizim dediğimiz kadına zulmedilsin veya kadın mazlum değildir değildir. Bizim dediğimiz mazlumiyetin kaynağını kurutmaktır. Biz ona davet ediyoruz. Bizim istediğimiz odur. Zulmün ve zalimliğin kaynağını kurutacağız. Kurutmalıyız. Zulmün ve zalimliğin kaynağı da küfürdür, şirktir, inkardır. Allah'ın şeriatını reddetmektir. Başka bir kaynağı yoktur, başka bir sebebi yoktur. İnne şirke le zulmün azim. Şüphesiz şirk pek büyük bir zulümdür diyor Cenab-ı Allah. Bunlara dikkat edelim. İşte biz bu ayet-i kerimenin bir bölümü bakın. Meseleyi hallediyor bizim için. Ce'ale lekum min enfusikum ezvaca Size kendi nefsinizden eşler yarattı. Sizinle aynı türden ama burada nefislerinizden vurgusu çok önemlidir. Ey erkek, eşine veya ey erkek cinsi, kadın cinsine zulmedersen kendine zulmetmiş olursun. Çünkü size kendi nefislerinizden eşler yaratandır o diyor. Kendi nefsinizden. İnsan kendi kendisine zulmetmek ister mi? Mantık mıdır bu? Akıl mıdır? Hayır. İşte bu hakikati idrak ettiriyor İslam bize. İşin temelinden alacağız. Biz toplum olarak İslam binasını her birimiz bir taraftan yıktık ve bu hale geldik. İslam ümmeti olarak bu hale geldik. Ensemizde emperyalizm Sömürgecilik yönetici kuklaları vasıtasıyla boynumuzda ensemizde boza pişiriyor. O halde buradan yine kurtuluşun tek yolu bu. Evvela karşımdakini kendi nefsimden bileceğim. O benmişim gibi davranacağım ona. Onun için hadis-i şerif de böyle diyor. Hiçbiriniz Kardeşi için sevdiğini, pardon kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe mümin olamaz. Evvela bu hakikate iman edeceğiz ve bunun gereğini yapacağız. وَمِنَ الْاَنْعَامِ <أَذْوَاجَة> Ayrıca sizler insan olarak hayatınızı idame ettirmek için davarlardan da sizin için eşler çifter çifter yarattı diyor. يَذْرَعُكُمْ فِيهِ ve bu vaziyet içerisinde, bu sistem içerisinde o sizi yeryüzüne yayıyor ve nesil be nesil sizleri yetiştiriyor veya bir nesil öbürün arkasına gelip devam ediyor. O gökleri ve yeri yoktan var eden Allah öyle bir Allah'tır ki Celle Celaluhu ve la ilahe gayruh leyse Şey. Onun benzeri gibisi dahi yoktur. Merhum Hasan Basri Çantay hem misil kelimesini hem benzerme adatı kef harfini atlamamak için olacak ki doğru ve güzel bir manadır. Onun benzeri şöyle dursun. Benzeri gibisi dahi yoktur diye tercüme etmiş. Benzeri olması şöyle dursun diyor. Benzeri gibisi dahi yoktur. Sanırım bu leyseke mithli şey'i Türkçe olarak en iyi ifade edecek ifadeler arasında yer alır. Ve huve semî'ül basîr. O her şeyi işitendir, her şeyi görendir. İman bu hayatın adeta yetiştiği tarla olmak durumundadır durumundadır Ferdin hareketleri davranışları bu iman kökünden beslenerek etrafa rahmet olarak saçılmalı kollarını kanatlarını yaymalı ve gölgelendirmelidir biz bu ağacın insanlık olarak dallarını da yapraklarını da geçtik dallarını da kolunu kanadını kökünü de koptu. Gövdesini imha ettik. Yer yer iman dallanıp budaklanma istidadını gösterdiği yerde küfürler hal bütün gücünü ve imkanlarını saptırıcı habasetlerini oyunlarını devreye sokuyor ve imanı Ortadan kaldırmak imanın neşhünema bulmasını önlemek için ne lazımsa yapıyor. İslam güçlenecek olursa uluslararası evvela İslam'ın gözden düşürülmesi için İslam terörü dedirtmek için tezgahlar devreye sokulur. Türlü türlü olmadık şeyler üretilir. O da yetmezse Müslümanları galeyana getirmek için sahtekarca komplolar yapılır. Peygamber Efendimizin resimlerine hakaretten tutun Kur'an yapma provokasyonlarına varıncaya kadar. Niçin? Çünkü Batı hala Orta Çağ'da gelip, efendime söyleyeyim, kendisinin adeta ticari yollarını kapatmakla da yetinmeyerek Gelip burnunun dibinde koca bir medeniyet kurup kendisini adeta devre dışı, tarihin dışına itercesine bir medeniyet kurduğunu ve bunun acısını unutmuyor. İslam demek batı kendilerince hayatlarının son bulması demektir. Ne kadar çok yanılıyorlar. Aksine İslam demek Müminler için de, Müslümanlar için de, kafirler için de hayat demektir. Onun için Allah rahmet eylesin. Merhum Ebu'l-Hasen Nedvi, İslam uygarlığının, medeniyetinin, devletinin, hilafetinin ortadan kalkmasının acı sonuçlarını anlatmak üzere Mâ zâ khasirel âlemu bin diye yazdığı kitabında bu hakikatleri çok nefis bir şekilde ifade ediyor. Müslümanların çöküşüyle dünya neler kaybetti. Neler neler kaybetti. Saymakla bitmez. Fakat bir fikir vermek üzere her bir batılının, her bir Müslümanın öncelikle İslam'a karşı bir takım yargıları olan herkesin her insaflığının insaflı olmak şartıyla okuması gereken bir kitaptır veya bu çerçevede benzeri kitaplar okunmalıdır. Fark edilmelidir. Ve huve's-semi'ul basir ve o her şeyi işitendir. Her şeyi görendir. Bizim iman ettiğimiz Allah haşa boşuna ne ihtilafa düşerseniz onu Allah'a havale ediniz demiyor. Ben durup dururken anlaşmazlıklarımızı Allah'a götürelim, Allah'ın dinine götürelim demiyorum. Kur'an bunun ifade ise temel gerekçelerini de açıklıyor. Açıklamaya devam ediyor. Lehu mekalidus semavati vel ard Allahu Ekber Mekalid iklidin çoğuludur. Türkçe iklid olarak geçmiş. Mekalid iklidin çoğulu. Göklerin ve yerin anahtarları onun elindedir. Müthiş bir ifade. Göklerin ve yerin anahtarları yalnız onun elindedir. Lehu aslında Türkçe'deki karşılığıyla söyleyecek olursak dil gramer açısından isim cümlesi olarak öznedir. E, yüklemdir. Ama burada başa gelmiştir. Onundur. Başa gelmiştir. Bunun senin manası ne? Yalnız Onundur anlamını kazandırıyor. Hasır ifade ediyor. Göklerin ve yerin kilitleri, anahtarları On'un elindedir. Neye muhtacız biz? Öncelikle ilahi rahmete muhtacız. On'un anahtarı On'un elindedir o anahtarla o kilidi ifade ise açması için bizim bir takım şeyler yapmamız lazım. O rahmeti üzerimize celbedecek bir duruş, bir hayat, bir inanış ortaya koymamız lazım. Yani bugünkü beşeriyetin en ciddi sıkıntıları bizim davranışlarımız ve hallerimizle o ilahi rahmetin bizi huzura kavuşturacak Hazinelerinin kilitlerini Allah'ın ceza olarak kapatmasına sebep olacak hal ve hareketleri, hayat sistemini, davranış ve ilişki biçimini ortaya koymamızdan dolayıdır. Sebep ve kaynak budur. O kilitler onun elinde olduğuna göre onları açacak olan da odur nasıl açacağını da bize bir önceki ayet-i kerimede ne yapmış? Açıklamış bulunuyor 10. ayet-i kerimede yani. Her ne konusunda ister inanç, ister amel, ister siyaset, ister ahlak ister evelime söyleyeyim e ekonomi her ne olursa olsun her neyin hakkında ihtilafa düşerseniz anlaşmazlığa düşerseniz onun hakkında hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Yalnız Allah'a aittir. Bunu kabul edersek Allahü Teala da önümüzde açılmasını istediğimiz veya hatırımızda olan ve olmayan her türlü hayrın ve bereketin anahtarları ve kilitlerini karşımızda açmış olacaktır. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَا يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Bu da onun açıklamasıdır. Rızkı dilediği kimseye alabildiğine yayar, dilediğini de kısar. İnnehu bi kulli şeyin alim. Şüphesiz ki o her şeyi çok iyi bilendir. Çok iyi bilendir. Yani Cenab-ı Allah bir manada bize tarizde bulunuyor. Yani üstü kapalı göndermede bulunuyor. Her şeyi bilen odur. Anlaşmazlıklarınızı çözümlemeyi nasıl çözümleyeceğini bilen de yalnız odur. Dolayısıyla siz her şeyi bileni bırakıp bilgisi sınırlı mı sınırlı varlıklara giderek Anlaşmazlık konularınızın çözümünü onlardan istemeyin. Çünkü onlar ancak Allah'ın dini ve hükmü gereğince meselelerinize bakarlarsa size çözüm üretebilirler. Yoksa çözüm diye zannettiğiniz şey sizi yeni problemler yumağı karşı karşıya bırakacaktır. Ve az önce bahsettiğim gibi Fransız ihtilalinden bu yana beşeriyetin problemleri hep böyledir. Adeta bir kar topu gibi azalacak yerde her bir yuvarlanışı bir öncekinin katlamasıdır. Yani beşeriyetin problemleri matematiksel ifadeyle söyleyecek olursak aritmetiksel sayı olarak artsa yine az artır, artıyor diyeceğiz geometrik olarak atlıyor. 2 iken 4 dört oluyor, 4 iken 16 oluyor. 16 iken 16'nın 16'ya çarpımı oluyor. Ve bu böyle devam edip gidiyor. Bugün beşeriyetin hayatının neresine elinizi atsanız kaç tane problem bir arada görebilirsiniz. Sayısız o halde Beşeriyetin önünde tek bir çıkar yolu var. Allah'a dönmek. Ürkmüş yaban eşekleri gibi bu vahiyden kaçmak yerine Allah'a dönen, Allah'a tevekkül eden kullar olarak kendimizi O'nun iradesine, O'nun fermanına, O'nun emir ve hükümlerine teslim etmek. Bu kainatı yaratan ve rahmetiyle bu kainatı bizim emrimize veren hakkımızda adil olmayan, doğru olmayan ve bizim lehimize olmayan asla bir hüküm koyması aklende, fikrende, mantıkanın mümkün değildir. Bu madem böyle değil, böyledir o halde bütün ifade ise sesimizin çıkabildiği, avazımızın çıkabildiği kadar bütün gücümüzle. Beşeriyeti tekrar kaybettikleri Allah'ın yoluna geri dönmeye davet ediyoruz. Ve biz Müslümanlar her zaman için Rabbimizden Fatiha suresini okuduğumuz her bir vakitte ve her bir rekat namazda Ya Rabbi bizi sırat müstakime ilet diyoruz. Bunu dualarımızla ortaya koyduğumuz gibi fiiliyatımızla da Mümkün mertebe en ileri derecede ortaya koymanın azim ve kararlılığını sürdürmek durumundayız. Önümüzdeki ders inşallah bu anlaşmazlık konularının çözüm tarzının Kur'an'a has yeni bir teklif olmadığını, tarih boyunca Allah'ın bütün peygamberlere, bütün peygamberlere gösterdiği biricik yol olduğunu. Görmek üzere 13. ayet-i kerimeden devam edeceğiz inşallah. subhan Rabbike Rabbil Ezzeti Hamme Yasifun Ve selamun alemürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Bugün şimdiki yani bu pandemi döneminde başladığımız tarzdan bir şey daha ekledik. Sadece YouTube üzerinden anında canlı olarak veriyoruz. Şimdi Zoom üzerinden de böyle devam edecek inşallah. Rabbim hayırlı kılsın, tesirini halkaylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.